Hazırlayan ve sunan Çelenk Bartra. Merhaba, iyi haftalar hepinize. Hariçten sanat, gezegenin farklı köşelerinden kültürü, sanat haberleri getirmeye devam ediyor. Bugün Moskova'dayız. Ee, Rus Devriminin 100. Yılı 1917'de yapılan Rus Devriminin 100. Yılı kutlamaları devam ediyor Rusya'da. İşte bu kapsamda Moskova'daydık. Şaka yana, hakikaten Rus devriminin 100. yılına da denk getirecek şekilde Moskova'daki en prestijli güncel sanat kurumu sayılan garaj. Çünkü eskiden hakikaten bir otobüs garajına yerleşmişti. Şimdi farklı bir mekana taşındı. Birazdan bahsedeceğim. Garaj güncel sanat müzesi Rus devriminin 100. yılına denk getirecek şekilde Rusya çağdaş sanat triyeneli düzenledi. İngilizce adıyla Garage Triennial of Russian Contemporary Art bu şekilde geçiyor ve Uluslararası sanat çevrelerinde oldukça ses getirdi. Şimdiye kadar Rusya güncel sanatını en bütünlüklü şekilde araştıran bir güncel sanat seçkisi olarak bahsediliyor. Zira yaşları 19 ila 69 Arasında değişen 63 katılımcı var sanatçılar, sanatçı kolektifleri ya da bir takım bu gruplar bunlar. Ve garajın e, New York'ta yaşayan e, İngiltere kökenli baş küratörü Kate Fowl'un öncülüğünde 6 e, kişilik bir küratörü yani ekip. Rusya'nın dört bir yanında iki üstünde sanatçıyla görüşerek ve bu sanatçılarla buluşmaları sırasında Rusya coğrafyasının farklı noktalarındaki yerel küratörler, sanat uzmanları ve sanat kurumlarından destek alarak, arşivleri tarayarak... Bu seçkiyi yaptılar. Böylesi bir iddiaya sahip. Şimdi Rusya deyince tabii bu iddianın ölçeğini biraz daha vurgulamak icap ediyor. E, Rusya e, malumunuz olduğu üzere e, 200'ün üstünde millet barındıran 100 ayrı azınlık dilinin yani Rusya'nın yanı sıra 100 ayrı dilin konuşulduğu e, fiziken hem Avrupa hem Asya kıtalarına yayılan E şu andaki nüfusu 146,5 milyonmuş. E, ve de 11 farklı zaman dilimi kullanan bir coğrafya. Keza tam da küratörlerin ziyaret ettiği birbirinden iki uç nokta. Örneğin e, Polonya sıhlarına yakın olan Kaliningrad'tan Baltık denizi kenarından yani. Çin'e ve Kuzey Kore'ye ya da Japonya tarafına daha yakın doğudaki en uç noktalardan biri sayılabilen Vladivostok'a 11 saatlik bir uçakla gitmek mümkün. İşte bu 6 kişilik külatöryel ekip ki hepsi farklı arka planlardan geliyorlar. Yaşları da 50 ile 30 arasında değişiyor. Kimisi feminist teori, kimisi daha arşivcilik üzerine çalışmış. Kimisi dil, dil bilim kökenli. Kimisi e, hakikaten formel bir sanat eğitimi almış. Bu küratöryel ekip, kağıtlarını da birazdan sayacağım. E, 42 farklı ülkeyi hep birlikte gezerek bu seçkiyi oluşturmuşlar. Nihayetinde 63 e, farklı sanatçı, sanatçı kolektifi ve katılımcının olduğu büyük ölçekli bir Rusya güncel sanat seçkisi çıkmış. Bu seçkin hangi dönemden itibaren başladığını vurgulamak gerekir. Zira Triennal Garaj Müzesi'nin düzenlediği Triennal, dönemin ruhunu, Rusya güncel sanatının son 5 yılındaki trendleri, çeşitli akımları ve genel bilgileri bir araya getirmeye çalışıyor. Bunun için de 2017 yılından itibaren üretilen çalışmalara yer vermişler. Tabi kimi çalışmaz herkide gördüğümüz, Trienal'de gördüğümüz kimi çalışma çok daha önceki yıllarda araştırma süreçlerine hatta üretimlere başlamış. Ama mutlaka Trienal'e gelen dönemde yani son 5 yıla özellikle odaklanmış durumda. Niye 5 yıl? 5 yıl tabii sembolik bir anlamı da var ama aynı zamanda 2012 yılının Rusya politikasında bir önemi var. E, 2010-2017 yılında e, yılı Rus devriminin 100. yılı. 2012 yılı ise Putin'in tekrar başkan seçildiği ve bu başkan seçilmesiyle iktidarını sağlamlaştırarak giderek baskıcı rejimini kuvvetlendirdiği bir dönem. Dolayısıyla Garaştır'ı yönelinde kronojik olarak gördüğümüz yapıtların başlangıç tarihi olarak 2011 seçimlerinden sonraki yani Putin'in yeni politikalarını uygulamaya geçtiği 2012 yılını alıyor ee, Ve de küratörlerin e, çalışmasında şöyle bir şey ortaya çıkmış. Trienal'in genel bir başlığı ya da teması yok. Günümüzde fuarlarda dahi genel bir başlık ya da tema olmasına alıştık. Müze sergilerinde keza öyle. Hele ki bienaller ve triennaller kavramsal çerçeveleriyle sürdü. E, Soru ve merak uyandıran başlıklarıyla ön plandalar. Bu Rusya güncel sanatından kapsamlı bir seçki sunma iddiasındaki e, trienel ise bir başlık taşımıyor. Dolayısıyla adı kısaca e, Garage Triennial of Russian Contemporary Art yani garajın düzenlediği Rusya güncel sanat trieneli. Cuma günü açıldı. 10 Mart itibariyle ziyarete açık. E, sanat, uluslararası sanat çevrelerinin de yoğun ilgi gösterdiği bir e, triyenaldi. E, sırf dünyanın dört bir yanından 150 e, müze direktörü, uluslararası basın mensubu e, davet edilmişti. Bunun yanı sıra pek çok katılımcı söz konusuydu. Bunlardan biri de bendim. Benim oraya gitmem e, garaj müzesinin verdiği özel bir burs ve davet sayesinde oldu. 200 civarı başvurunun arasından seçilen 10 uluslararası küratör ki bunlardan farklı coğrafyalardan geldiklerini görüyoruz. Çoğu sanat kurumlarında müzelerde çalışan küratörler olmakla birlikte bağımsız faaliyetlerine devam eden isimler de var. Endonezya'dan, Ukrayna'dan, ABD'den, İngiltere'den, Kosova'dan, Çin'den, İsrail'den, Polonya'dan, Kırgızistan'dan çeşitli küratörler vardı. Onlarla birlikte ben de bu ekibe dahil oldum. Bizi hem Garaj Triennial'inde ağırladılar, sanatçılarla stüdyo gezileri ve buluşmalar düzenlediler. Hem de genel olarak Moskova Sanat Ortamını ve Garaj Müzesi'nin diğer faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmuş olduk. E, bu e, Triennial'in en önemli özelliği hakikaten e, bizim alışkın olduğumuz ya da uluslararası sanat çevrelerinin alışkın olduğu üzere Moskova ya da St. Petersburg gibi ülkenin belli başlı kentlerinden değil, neredeyse güncel sanat konusunda Rusya'nın bile pek fazla fikir sahibi olmadığı dolayısıyla yerel e, sanat üretimlere ve hatta yerel sanat tarihlerine önem vermekti. Bu nedenle çok fazla seyahatler ve ziyaretler oluşturdular ve işin önemlisi de bu sadece triyenini e, gezerek göreceğiniz bir e, sonuç ortaya çıkartmıyor. Bu araştırma için özel bir e, web Bu web sitesi kurguluyorlar. Bu web sitesi şu hale hazırda çalışmaya başladı ama henüz daha çok bilgi eklenmesi gerekiyor. Ve oluşturdukları web sitesi Triener'in bir sonraki edisyonuna yani bundan 3 yıl sonrasına 2020 yılına kadar kullanılabilir olacak ve sadece Triener'de yer verdikleri sanatçılara değil aslında görüştükleri 200 sanatçının hepsine dair bilgiler Analizler, sanatçı portfolyoları, görsel ve belgesel e, malzemeler yer alıyor olacak. Aynı zamanda gittikleri coğrafyalardan, farklı farklı kentlerden e, kendi küratörler, kendi izlenimlerini, orada yaptıkları görüşmeleri, orada kimlerin, hangi sanat kurumlarının ve kişilerinin kendilerine yardımcı olduklarına dair pek çok bilgiyi paylaşıyor olacaklar. Dolayısıyla trenini göremezseniz bile bu web temelli e, Arşivi e, ve ağı, sanatçı ağını incelemeniz mümkün olacak. Çünkü hem İngilizce hem Rusça olarak e, yapılıyor. E, garaj müzesini google'ladığınız zaman bu web sitesine de rahatlıkla ulaşmanız e, mümkün oluyor. Garaj müzesi zaten... E, Sanat eseri koleksiyonundan ziyade arşiv koleksiyonunu yapan bu nedenle müze olarak anılan bir kurum 1950'li yıllardan günümüze kadar Rusya'daki Pek çok sanat ve sanatçı arşivini bünyesine toplamaya çalışıyor. Öğrendiğim kadarıyla yakın zamanda bunları dijitalize etmeye de başlamış. Dolayısıyla hepsine birden ulaşım mümkün olacak. E i̇şte bu arşivi geliştirmek konusunda da yaptıkları triyenal araştırması elbette katkı sağlamıştır. Ee, Şöyle e, diyebiliriz, belki temasının olmadığından bahsettim hemen oraya geri dönecek olursam. Evet tema yok ama bütün bu Rusya çapında yaptıkları araştırmalar sonucunda 7 kendi ifadeleriyle vektör, yani Rusya güncel sanatının son 5 yılını anlamak ve anlamlandırmak için e, birbiriyle zaman zaman iç içe geçse de 7 aks, 7 e, bölüm, kurgulamışlar. Her bir bölümü tek bir küratör yönetmemiş. Altı küratör var ve de onları yöneten Kate Fall elbette. Ama her bölümde en az iki küratör yine bir arada çalışmış. Dolayısıyla bir küratör birden fazla bölümde çalışmış. Böyle bir küratör yapı oluşturmuşlar. Mekanda da Trienal'in Gorki Parkı içinde 1960'lı yıllarda üretilmiş bir Sovyet restoran. Çok büyük bir restorandan bahsediyoruz. Herkesin eşit bir şekil yemek yemesini sağlayacak iddiası tam işte sosyalist hatta komünist anlayışa işte çok uygun olarak tasarlanmış bir restoranı Star Mimar Rem Kohlhaus ve ekibi Mimarlık Ofisi OMA elden geçiriyor bir müze binasına dönüştürüyorlar ve bu müze binasının iki katına yayılmıştı triyenal. Farklı farklı bölümler birbirine geçişler söz konusuydu. Şimdi fazla detaya kaçmadan neydi bu bölümler hemen buna gelmek isterim. Şuradan başlamak İyi olabilir. İlk bölüm Master Figures yani öncü ya da usta kişiler, kişilikler diye çevirebileceğim bir bölüm. Çünkü gittikleri zaman Rusya coğrafyasının farklı noktalarına doğusuna, batısına, kuzeyine, güneyine gittikleri zaman her kentte hele ki biraz daha taşra sayılabilecek küçük yerlerde bir sanatçının ya da bir sanatçı grubunun öncülük yaptığını görüyoruz. Usta-çırak ilişkisiyle farklı jenerasyondan kendinden sonra gelen sanatçıları etkilediğini, onları bir araya getirdiğini, onlara, onların kocalığını, mentorluğunu yaptığını görmüşler küratörler. Dolayısıyla buna özel bir bölüm ayırmayı önemsemişler. Evet. Triener'in küratörlerini hemen saymak istiyorum. Üç kişi sergi departmanından Katya Inosevsseva, Sinya Krasteva, Andrea Misiano. Üç kişi ise garajın arşivler ve araştırma bölümünden İlmira Bolotyan, Sasha Obukova, Tatiana Volkova. İşte bu her iki departmandan birer kişi bu master figures yani öncü kişilikler, öncü şahsiyetler bölümünü yönetmiş durumda ve de bu sanatçıların seçtikleri sanatçıların sanatçıların e sanat dili anlamında bir otorite kurduklarını, her e, nerede olurlarsa olsunlar evet kendi yaşadıkları kentteki sanat çevresini çok etkilediklerini, hatta orada bir sanat akımı yarattıklarını ama bunun ötesinde Rusya sanatından bahsedeceksek eğer Rusya güncel sanatı söz konusuysa bunun akslarından e, birinin kurucusu nitelinde olduklarını söylüyorlar. Dolayısıyla çok etkin başka sanatçıları, sanat çevrelerini etkileyen yaratıcı isimler, özellikle genç kuşak Kuşaklar konusunda e, genç kuşakları yönlendirecek bir pozisyonları var. E, bu bölümde 2-4-6 e, sanatçı var ve de çok da enteresan bir proje var bu 6 sanatçının içinde. Adı 33 artı 1. Hemen bundan bahsedeyim ve diğer bölüme geçeyim. 33 artı 1. Sanatçının, bir sanatçının e, ülkenin en e, Asya'daki son ucu dediğim o Vladivostok'tan bir e, sanatçının oluşturduğu çok özel bir proje. Kendi kafasından e, 33 tane daha sanatçı yaratıyor ve bu sanatçılarla bir sanatçı birliği oluşturuyor. Adı Rusya Sanatçı Birliği. Her, hepsi aslında kendisi. Bunlar tamamen hayal ürünü sanatçılar ama her birinin kendi portfolyosu, kendi üslubu, kendi çalışmaları, kendi sergileri ve kendi yapıtları var. İşte bu sergi, bu yapıtlardan bir seçkile kendine bir Pavilion bir bölüm kurmuş ve adı 33 artı 1 artı 1 kendisi oluyor. Yani tek gerçek sanatçı ismiyle kendi adını kullanarak üreten sanatçı. Kendisi bu elbette önemli ve hem espri hem de eleştiri gücü son derece yüksek olan bir işti. Sanatçının adı Pavel Shugurov. Ee, bakmakta fayda var detaylarına bir beyaz küp yani müzenin içinde küçük bir kendi kurup bu işleri sergilemişti İşte usta kişiliklerin yanı sıra belki onunla hemen paslaşan bir diğer bölümse kişisel mitolojiler yani kendi mitolojik dünyalarını yaratan özellikle Rusya mitolojisiyle de bir sanatsal üretimle sanatsal dili ya da mitolojileri bir araya getirmeye çalışan sanatçılar vardı. Bunlar sadece Rusya sanatı içinde değil aslında dünya sanatı içinde bile son derece özgün, nevi şahsına münasır, ayrı ve Tekil diyebileceğim, biricik diyebileceğim üsluplara sahip sanatçılar ama hepsinin ortak noktası bu vektördeki sanatçıların hepsinin ortak noktası kendilerine ait son derece özgün estetik sistemler yaratıyor olmaları. Personal Mythologies, İngilizce'de bu bölümün adı ve de genel olarak üslupsal hatta estetik sınırları genişletmeye çalışan e, sanatçılar çok zengin görsel dünyaları olan isimler ve de hepsi Rusya'nın kökenlerine inmeye çalışan hem modernist kökenlerine hem de günümüzdeki bir takım meselelerinde Rus tanımına bakmaya çalışarak işler üretiyorlar. Burada çok ayrı işler var. Daha mucit gibi çalışan, küçük küçük aletler tasarlayan sanatçılardan kinetik sanatta uğraşanlara, nakış bir takım işler üretenlerden dünyanın dört bir tarafını dolaşıp var olan malzemeleri dönüştürerek bambaşka şeyler yaratan diğer isimlerin işlerini alıp onlardan heykel sergileri açanlara kadar birbirinden farklı isimler vardı. Örneğin biraz önce bahsettiğimiz sanatçı Vietnam'da bir lastik parçasının kesilip bir halat bağlanarak salyangoz avlanmak için kullanıldığını görüyor. Bunu sergi mekanına getirip astığı zaman bunun gibi dünyanın dört bir tarafından topladığı malzemeleri çok enteresan heykeller ortaya çıkartılıyor. Burada tabii onların kullanıma tekrar kullanıma sokulması ön planda. Bir diğer bölüm. Bu iki bölümle paslaşan common language yani ortak dil bölümü. Biraz önce bahsettiğim her iki bölümün aksine buradaki bölümdeki sanatçılar oyunu kuralına göre oynayan sanatçılar olarak tarif edebileceğim isimler. Zira uluslararası güncel sanat pratiklerine ve uluslararası ya da küresel sanat diline tamamen hakim. Biraz önce bahsettiğim o kendi mitolojilerini ve Rus Rusya'nın nasıl olduğunu anlamaya çalışan, Rus mitolojilerine bakmaya çalışan sanatçıların aksine tamamen küresel bazda güncel sanatta uğraşıyorlar. E, çoğu tabii ki akademi çıkışta hatta uluslararası eğitim almış isimler ve, ve kalite anlamında da çok yüksek işler yapıyorlar. Dünyanın her yerinde zaten düzenlenen, biennallere, biennallere katılan e, isimler. Ee, genel olarak bakmaya çalıştıkları temalar bu bölümdeki sanatçıların ortak bellek, iletişim stratejileri, sanal, e, sanal gerçeklikler, e, insan ya da birey, kimlik, ...meseleleri gibi bu tarz pek çok şey vardı. Burada karşımıza çıkan sanatçıların bir kısmı zaten Venedik Biyeneli'ndeki Rus pavyonunda... ...ya da Venedik Biyeneli'ndeki Uluslararası Sergi'de de görme fırsatı bulacağız. Bence biraz zorlama bir bölümdü açıkçası. Buraya çok da fazla e, değinmek istemiyorum. Çünkü buradaki içerikler diğer bölümlere de aktarılabilirdi aslında. Onların bir parçası olabilirdi kanaatindeyim. Buna mukabil beni en çok interese eden bölümlerden... Biri e, art in action yani aksiyon alan sanat ya da aktivizm olarak sanat olarak çevirebileceğim bir bölüm. E, hazır yani 2012 Putin'in tekrar seçilmesinden sonraki sanattan bahsediyoruz. Yine protestoların çok çok yoğun olduğu bir 5 yıldan bahsediyoruz. Baskının çok yoğun olduğu bir dönemden bahsediyoruz. E, Rus devriminin 100. yılından bahsediyoruz. E, Rusya'nın aktivist sanat konusunda müthiş bir geleneği var. İşte bu alandan seçkiler vardı. Üstelik de, e, Pussy Pusurayit gibi bu alanda dünya çapında ses getirmiş kolektifler ve projeler söz konusu. Üstelik de özel bir feminist sanat bölümü de vardı bu aktivist sanatın içinde. En çarpıcı yerlerinden biri, birinin en çarpıcı vektörü Artin Action adlı vektördü. Burada e, bir takım tabii kolektifler söz konusuydu. Bunlar aynı zamanda aktivistler, e, protestolar, aktivist projeler, e, yayınlar e, yürütüyorlar. Örneğin tamamen e, grafikle, çizimle uğraşan ekipler var. Kadınlara özellikle feminist e, sanata ya da feminist angajmana bakacak olursak ki e, zaten e, trienelin açılışı hemen 8-9 Mart'ta yani Dünya Kadınlar, Dünya Emekçi Kadınlar günü civarında yapıldığı için bu konuda hepimizin özel bir e, hassasiyeti de vardı. E, ekipler e, söz konusuydu. Bunlardan biri mesela bir e, dikiş-nakış kooperatifi vardı. Bunlar kadın işçilerin özellikle tekstil sektöründe çalışan kadın işçilerin haklarına dikkat çekmeye çalışan bir ekipti. E, sergi alanına hakikaten dikiş makineleri getirmişlerdi. Dikiş makinalarında bu kadınların yaşam ve çalışma koşullarının zorluğunu vurgulamak adına şöyle bir performans da yaptılar. Hakikaten bir gün aynı bu tekstil sektöründeki fabrikalarda çalışan kadınlar gibi bu ekip kendileri de kadın masa başına geçtiler dikiş makinelerinin başına. Aynı onların aldığı kadar mola aldılar ki inanılmaz günde sadece 3 kere tuvalet molası alıyorlar ve iki kere de 15'er dakikalık yemek molaları var ve 12 saat çalışıyorlar ve bu sanatçılar ya da aktivistler de aynı şekilde 12 saatlik bu iş gününü tamamladılar ve karşında ürettikleri, diktikleri malzemeler Pandemeyi de satışa çıkarttılar 44 ruble karşılığı 44 ruble'nin tabi sembolik bir değeri var 44 ruble bu alanda çalışan kadınların yevmiyesi yani 12 saat çalıştıktan sonra kazandıkları aslında 1 dolar civarı çok çok cüzdi bir rakam ve topladıkları paraları da bu kadınların yaşam koşullarının ve çalışma koşullarının daha iyi hale getirilmesi için kullanacakları bir fonu Fona aktardılar. Art in Action önemli bir bölümdü. Ee, gelebileceğim bir başka bölüm Gorki Park'ın içinde müze, garaj müzesi ve sokak sanatlarına Ayet bir bölümde yaratmışlardı. Rusya'nın dört bir tarafında street art, grafiti ile uğraşan sanatçılardan seçki yapmışlardı. Bunlar da Gorki Parkı ve civarındaki binalara, parklara, açık alanlara müdahalelerde bulunmuşlardı. Umarım bunlar kalıcı olacak. Niyet o, o şekildeydi. Yani sadece trener süresince değil, kentin dört bir yanına çoğu nüktedan ve eleştirel olan bu teklerin ya da kamusal alan projelerinin ya da sokak sanatı örneklerinden yerleştirilmesi söz konusuydu e, bir e, iki son bölüm daha var bahsedilebilecek e, biri fidelity to place yani mekan hissinden esinlenerek sanat yaratanlar ya da mekana sadakatleriyle kendi yaşadıkları coğrafyaya aidiyetleriyle hep or oraya dair işler yapmalarıyla orada yaşayarak ya da o bölgeye dair yaptıkları çalışmalarla ön plana çıkan e, bir bölümdü Bence Triana'nın en başarılı bölümü de buydu. Zira kendi yaşadıkları yere dair tam o yerde, o yer için ve oraya sadık kalarak, oradan esinlenerek işler yaratmışlardı sanatçılar. Küratör olarak da çalışmalar çok iyi bir araya getirilmişti. Burada manzara çalışmalarından ekolojik duyarlılığı ön planda olan işlere kadar pek çok tabii ki ayrı iş çalışma vardı ama işte Rusya'nın daha çok kültürlü bağlamını ön plana çıkartıyordu. Coğrafyanın kendisinin bir bağlam olmasına bakıyordu. Yere, mekana bakıyordu ve bunlar içinde ön plana çıkan işlerden biri aynı zamanda politik yönüyle de bence son derece güçlü bir güçlü olan bir e, Çeçen e, sanatçı var. Uluslararası e, alanda da ses getirmeye başlayan bir sanatçı. Yaşı henüz çok genç olsa da. Aslan adı. Aslan Gaizumov e, e, Çeçen savaşından sonra ikinci e, Çeçen savaşından sonra e, çalışmalara devam ediyor. Grozny'de yaşıyor ve çalışıyor. Yani ne kadar Moskova'da eğitim almışsa da geri dönmüş ülkesine. Bir bütün duvar yerleştirmesi yapıyor. Üzerinde 50 metal plaka var. Bunlar öyle alelade metal plakalar değil. Bunlar aslında Grozny'deki binaların kapı numaralarını taşıyan metal plakalar. Ve bunları hiç müdahale etmeden savaştan sonra toplamış, adeta belgelemiş onları. Yani belgesel nitelik var. Bunları bingo oyununu ya da tombala bilirsiniz tombala kartları gibi yan yana bir e, dikdörtgen bir duvara yerleştirilmiş ama arada boşluklar var tıpkı tombala kartlarında olduğu gibi işte bu boşluklar zaten çok İncelikli bir şekilde savaşın ne anlama gelebileceğini söylüyor bazı numaralar hiç yok çünkü o binalar artık ortada yok bazı metal kapı bina numaraları işaretler tamamen zedelenmiş kurşunla delinmiş yıpranmış durumdalar. Bütün bunları hiçbir ajitasyona girmeden açık açık aslında bir şey söylemeye ihtiyaç olmadan kendi derdini çok iyi anlatan hem yerele dair yani Çeçen durumuna dair hem de üniversal olarak evrensel olarak söyleyeceği çok güçlü olan bir iş Ee, oldukça uzun anlatmış oldum ama hakikaten bu etkili hiç olan garaj trenerinden çok e, bahsetmek e, istedim. E, çünkü son bir bölüm daha var. Bunlar her iki haftada bir düzenlenen paneller sunumlar şeklinde olacak. Yerel e, sanat tarihleri üzerine işte bu küratörlerin araştırma yaptıkları her bir yerellik üzerine e, tek Tek sunumlar gerçekleştirecek o bölgeden gelen isimlerden. Ama benim hariciden sanat dinleyicilerine özel tavsiyem 14 Mayıs'a kadar garaj müzesinde devam eden bu trieneli bizzat görme fırsatı bulamasanız dahi hakikaten Rusya sanatının Farklı yerlerinde yani Rusya'nın sanatı nasıl üretildiğine, ne gibi meselelerde uğraşına dair fikir edinmek istiyorsanız Garaj Müzesi'nin web sitesinden yani garajmca museum of contemporary artın kısaltılması adresinden Lütfen yaratmaya başladıkları bu arşiv ya da bu portal çalışmasına Nisan ayı itibariyle tamamen aktif olacak. Lütfen bakınız. Önümüzdeki haftalarda fırsat bulursam tekrar Moskova Güncel Sanatı'ndan başka haberler getirmeye devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Harik'ten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri